Kardeşlerim, Mazez müminler Allah Azze ve Celle vaadinde hulfetmez. Müslümanlar Allah Teala'nın vaadinde onlar da tereddüt etmezler O neyi nasıl vaad ettiyse Müminler O'nun mutlaka olacağına iman ederler وَلَنْ يَجْعَلَ lil لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى mu'minin سَب۪يلًا Allah Azze ve Celle, kafirlere, Müslümanlara karşı yol vermeyecek. Asabı ı kirama Allah Resulü Aleyhisselam bu ayeti okuyunca, onlar bütün varlıklarıyla inandılar, iman ettiler. Fakat mümin olacaklar. İman onların yüreklerine hakim olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu gibi inandılar. Kur'an'a hakimin gösterdiği gibi bir hayatı yaşadılar. Yürüdüler. Yürürken Cenab-ı Hak onların imanını test etti. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Mekke'nin fethinde onların imanları sınandı. Ve tilkel eyyamun udavilha beyne'n nas ve liya'lem Allahu'l-lezina amanu ve ezelde bilmiş olduğunu Allah Azze ve Celle insanlara da bildirebilmek için ehli imanı bir takım imtihanlara, sınavlara alır. Eğer bedelini öderlerse cenneti alırlar, cemalullah'a muhatap olurlar. kiram radıyallahu anhum o yolda yürüdüler, yıkılmadan, küfre baş eğmeden ilerlediler nehirleri aştılar. Cebeli Tariq'tan onların öğrencileri Avrupa'ya ulaştı. Ebu Eyyub el İstanbul'a kadar geldi. İnanıyorlardı. Allahazze ve Celle müminlere olan vaadini kulfetmeyecek. Selahaddin Eyyubi Hazretleri o da Kur'an'a hakime bütün varlığıyla teslim olmuş bir mümindi. Eğer Müslüman olurlar Allah için mücadele ederlerse Allah azze ve celle onun da askerlerinin de onunla aynı zamanda yaşayanların da yolunu açacak. Salahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh Kudüs'te kazandığı büyük zaferden sonra askerlerine, kardeşlerine dönüp demişti ki: "Len yerc'u ila biladina ma dumna rijalan." Eğer biz Kur'an-ı Kerim'in anlattığı gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ashabının yaşadığı gibi adamlar olabilirsek bir daha bundan sonra haçlılar, kafirler, zalimler, tağutlar bizim yurdumuza dönemeyecekler, gelemeyecekler. لَنْ يَرْجِعُوا اِلٰى بِلَادِنَا مَا دُمْنَا رِجَالًا Adamlar olduğumuz müddetçe bir daha bundan sonra haçlılar Kudüs'ü çiğneyemeyecek. Selahaddin Eyyubi Müslüman, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın vaadini görüyor. O ayetleri okuyor. Adamlara bakıyor. Kur'an-ı Kerim iki tür adamdan bahsediyor. Şeytanın adamları var. Muhammed Aleyhisselam'ın adamları var. وَنَادَى أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالَنْ يَعْرِفُونَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ Kıyamet günü, Araf'ta olanlar nida edecekler. Cehennemde olanları simalarından tanıyacaklar, onlara nida edecek. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالَنْ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ Alınlarından tanıyacak. Cehennemdeki Ebu Cehil'e konuşacak. ashab Araf konuşacak. Hani adamlarınız diyecek onlara. Hani kibriniz, gururunuz, elaniyetiniz vardı. Şimdi cehennemde rüsvay oldun ey Ebu Cehil diyecek. Kur'an-ı Kerim bize şeytanın adamlarından bahseder. Bir de öte tarafta Allah'ın adamları var. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yetiştirdiği adamlar var. salahaddin Eyubi Eyyubi diyor ki eğer Kur'an'ın anlattığı, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yetiştirdiği o adamlardan olursak, bir daha bundan sonra kafirler Kudüs'e, Şam'a, Bağdat'a, Kahire'ye, Doğu Türkistan'a dönemeyecekler, gelemeyecekler. Peki kim o adamlar? O adamlardan olabilmek için ne yapmamız lazım? Kur'an-ı Kerim o adamları anlatıyor. ''Fihi ricalun yuhibbune en yetetahharu'' Onlar adamlar Hem ruhlarını temizlerler Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle gönüllerini temizlerler Abdest alırlar, gusül alırlar Onlar bedenlerini temizlerler Onlar adamlar Er-ricalu kavvamun ale-nisa er adam Adam onlar Evlerine sahip çıkarlar eşlerine sahip çıkarlar evden çıkan kız çocuklarından onların edebinden, hayasından örtüsünden, tesettüründen babalarının adam olduğunu anlarsınız babalarının Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi olduğunu anlarsınız eşlerinden anlarsınız er-ricalu kavvamun halen nisa evlerini Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın evi gibi İslam okulu yaparlar ''Şahit ol ya Rab'' derler. ''Bu ev sana, bu ev senin yoluna amade Allah'ım'' derler. ''Er-Rical'' ''Er-Ricalu kavamun ale'n-nisa'' ''Evlerine, eşlerine sahip olan adamlar'' Onlar ''Ve mâ la lâ fi sabilillahi vel mustadhafînen miner-ricâli vel nisa vel vildân'' Ezilenler var işlerinde, Mustazaflar, mazlumlar var işlerinde, Mekke sokaklarında, Ellerinde kelepçeler, Ayaklarında prangalar, Kırbaçlar iner sırtlarına. Göğüslerinin üzerlerinde öğle vakti taşlar, kayalar var. Ama Mekke sokaklarında onların sesi duyulur. Bütün acılara, bütün işkencelere, elemlere rağmen onlar Mekke sokaklarında Allahu Ekber derler. Şam sokaklarında, Kahire zindanlarında, demir parmaklıkların arkasında ellerini kaldırıp ''Allahu ekberu min Amerika'' diyen Muhammed Mürsi gibi adamdır onlar. Kur'an-ı Kerim onların yılmaz ve yıkılmaz adamlıklarından bahseder. Evinde adam, sokakta adam, zindanda adam, Şam sokaklarında, Halep sokaklarında bombalar başlarına yağarken, inerken yıkılmayan, ayakta duran, Allahu ekber diyen adam onlar. Bedire gelememişlerdi. İşlerinde bir acı, bir ukde vardı. Kafirler yine gelirlerse, bu defa en önde olacaklar, duracaklar. Allah ve Resul davasını muhafaza, müdafaa edeceklerdi. Minel mu'minine ricalun sadaku ma'ahedullahi aleyh. Onlar Allah'a söz vermişlerdi. Müslümanlardan adamlar var. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahedullaha aleyh. O söze sadakat gösteren adamlar. Hamzalar, Enesler, Musablar var. Onlar Uhud'da ellerini kaldırmışlar. Düşmanın en çetin olanını çıkar Hazreti Muhammed'i korurken sallallahu aleyhi ve sellem Sancağını bayrağını korurken şahadeti bana nasip eyle O halde huzuruna geleyim ya Rabbi diyen adamlar var Muhammed'in aleyhisselamın halkasında Adam onlar Sözlerine sadakat gösterdiler O halde Allah Azze ve Celle'ye yükseldiler Adamlar onlar en zor zamanda cepheyi bırakmazlar. İzzettin Kassam gibi 1935 İngiliz özel kuvvetleri kuşattığı zaman 500 askerle kuşatıldığında 12 tane talebesine dönüp Şehit olarak Rabbime gitmeye var mısınız diyen İzzettin Kassam gibi Allah'a verdiği söze sadakat gösteren adamdır onlar. Minel mu'minina rijalun sadqu ma ahadullah aleyh. Ya da onlar rijalun la tulhihim ticaretun ve beyun an zikrillah. Öyle adamlardır ki ne ticaret ne alışveriş, ne banka Hiçbir şekilde onları Allah'ı zikretmekten, namazdan Zekat vermekten asla alıkoyamaz Kardeşlerim Salahaddin Eyyubi'nin ordusunda o adamlar vardı Onun için dönmüştü Askerlerine, arkadaşlarına, kardeşlerine dedi ki لَنْ يَرْجَعُوا ila biladina madumna دُمْنَا Eğer biz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın adamları olmaya devam edersek Bundan sonra bir daha gelemeyecekler Bundan sonra Şam'ı bundan sonra Kahire'yi Kudüs'ü çiğneyemeyecekler Selahaddin Eyyubi adamdı Bütün varlığıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmişti Gülmüyor ağlıyordu Geldiler dediler ki neden gülmüyorsun Selahaddin Kudüs Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükseldi. Ümmetin dönüp namaz kıldı. Mescid-i Aksa küffarın, haçlıların işgalindeyken gülmekten haya ederim. Nasıl gülebilirim ki dedi Selahaddin Eyyubi. Başka bir zaman geldiler Selahaddin neden gülmüyorsun dediler. Selahaddin Eyyubi Müslümanlar boğazlanırken Müslüman kadınların iffetleri Haçlı ordularının askerleri tarafından çiğnenirken gülmekten haya ederim bu gülmenin hesabını Allah Azze ve Celle'ye nasıl verebilirim diyen bir Selahaddin vardı adamdı onlar Haçlı komutanı hacca gidenlerin yolunu kesmişlerdi ne kadar haç kafilesinde Müslüman varsa tamamını öldürmüşler şehit ettiler Adamları, kadınları, çocukları sıradan kılıçtan geçirdiler. Birisi kurtulabilmişti. O kurtulan Salahaddin Eyyubi'ye geldi. Salahaddin dedi. Haçlıların kumandanı tamamımızı öldürdü, şehit etti. Şehit ederken diyordu ki, li لِمُحَمَّدِكُمْ en yedafa ankum söyleyin Muhammed'inize gelsin size imdad etsin söyleyin Muhammed'inize kalksın kabrinden sizi haçlı ordusunun elinden alsın kurtarsın kulu li en yedafe ankum gelsin Muhammed size imdad etsin Selahaddin Eyyubi bu ifadeleri duyunca evine çekilir İki gün ağlar gözyaşı döker Ellerini kainatın sahibine kaldırır Ya Rabbi der. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çiğnenen, ezilen, öldürülen, katledilen, katliama maruz kalan ümmetini müdafaa ile Salahaddin'i şereflendir Allah'ım. Senin yolunda Salahaddin'in ruhunu, canını al Allah'ım. O adamlarla hesaplaşma, şerefini bana ihsan eyle Ya Rabbi. Evinden çıkar, ordusunu hazırlar, askerlerinin önüne geçer. Haçlı kumandanının sözünü tekrar eder. Der ki kardeşlerim şu ifade sizin kanınıza dokunmaz mı? Allah Resulü Aleyhisselam'ı ziyarete giden Medine'de es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah demek için evinden çıkan hacıları, Kabe'de ''Lebbeyk Allahümme Lebbeyk'' diyen Müslümanları katlettiler. Katlederken bu Avrupalıların ataları dediler ki ''Kûlû limuhambedikum en yudafi ankum. Söyleyin Muhammed'e kalksın sizi müdafaa etsin. Ben gidiyorum, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin hesabını sormaya gidiyorum. Allah Resulü Aleyhisselam adına, onun sancağını taşıma adına, Kudüs'te hesaplaşma adına benimle gelmeye var mısınız? Askerleri hepsi birden, canlarımız, mallarımız Muhammed'in yoluna feda olsun dediler. Feda olsun, yürü Salahaddin seninleyiz dediler. İslam ordusu, Salahaddin Eyyubi ile Hıddîn'e yürüdü. Allah Azze ve Celle, 88 yıl sonra Kudüsün kapılarını açar kardeşlerim. Adam olmak. Selahaddin'e Eyyubi hazretleri adam etrafındakileri adamdılar. Döndü etrafındakilere dedi ki: Len yer cüvu ila biladina madumla ricalen. Evimize sahip çıkan adamlar. ''Ticaretimize sahip çıkan, yüreğimize hakim olan adamlar olabilirse, bundan sonra Alem i İslam'ı haşlar kirletemeyecekler, bundan sonra dönemeyecekler demişti. Osmanlılar geldi. Altı asır adamdı onlar. Adamdı Hüdavendigar, adamdı Fatih, adamdı Yavuz. Mücadeleyi batıya taşıdılar.'' Avrupa'da, Kosova'da, Viyana'da hesaplaştılar. Allah ve Resulü'nün sancağını, onun bayrağını taşıdılar. Asırlarca o mücadele devam etti. En son küfrün, zulmün, ihanetin önünde, kanatlarını gerip bir kartal gibi, tam 33 yıl Sultan Abdülhamid Han Hazretleri durdu. Minel mu'minine rijalun sadaku ma ahadullah Adam kalmamıştı etrafında. O kanat küfre karşı. Ancak 33 yıl direnebildi. Sonunda kırıldı o kanatlar. O kanatlar kırılınca Kudüs düştü. Şam, Bağdat, Kahire. Bütün bir alim i İslam düştü. Kardeşlerim, birinci dünya savaşından sonra Haçlılar alim i İslam'ı işgal ettiler. Bu sözü biliyorlardı. Fransız kumandan şama geldi. Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin kabrini tekmelerken işte döndük geldik Selahaddin diyor. Haşlar Yunanlılar Anadolu'yu işgal edince Bursa'ya geldiler. Orhan Gazi'nin türbesini tekmelerken döndük ey koca sarıklı adam kalk kabrinden hadi seninle hesaplaşmaya geldik diyorlardı. Selahaddin'in bir sözü vardı. Esasında o söz Allah'ın ayetlerinin tefsiriydi. Len yerciu ila biladina madumna ricalen. Adamlar olabilseydik onlar dönmeyecek. Şam, Kahire, Bağdat, âlemi İslam ağlamayacak. İslam şehirleri tutsak olmayacaktı. Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına sana konuşuyor. Ya eyyuhel muzemmil kum illaylilla qalila. Yorulmuştu Peygamber, Mekke sokaklarında İslam'ı anlatmaktan yorulmuştu. Hakaretlerden, vicdanında, yüreğinde acılar vardı. Yatağına çekilecekti ki Hazreti Cibril gelmiş. Yatamazsın demişti. Kalkacaksın. Namazla ayakta duracaksın. Ayet sana diyor ki: "Eğer alemi İslam çiğneniyorsa ayağa kalkacaksın. Ayağa namazla kalkacaksın." Ya eyühel muzemmil kum elayla illa qalila. Gece yarılarında kalkacak Allahu ekber diyeceksin. Peygamber Aleyhisselatu vesselam yorulmuştu. Cibril yanına geldi. Ya eyühel mudessir kum fa anzir rabbike Yata çekilemezsin, yatamazsın, kalkacaksın. Örtüsüne bürünen peygamber kalk kum sahenzir sokakları uyandır insanları hazırla Allahu ekber de gece namazla kalkacaksın gündüz kalkacaksın mühendis çalışacaksın öğretmen çalışacaksın o öğrenciye talebeye Salahaddin'i Fatih'i Yavuz'u Abdulhamit'i adam olmayı anlatacaksın denizler zincirlerle tutulunca karadan gemiler nasıl yürütülür Fatih'i anlatacaksın. Ulu batlıyı anlatacaksın. Adam olmaktan bahsedeceksin. Ayağa kalkacaksın. Bütün hastalara deva sen olacaksın. Sıtmaya, vebaya ila sen olacaksın. Okyanuslarda atını yeniden sen sulayacaksın. Sen ayağa namazla kalkacaksın. Sen ayağa Allahu Ekber diyerek kalkacaksın. Adam olmak için kalkacaksın. Ümmet olmak için kalkacaksın. Salahaddin Eyyubi Hazretleri Kudüs'ü fethedince, Hıddinde büyük zafer kazanınca amcası Şirko yanına gelir. Der ki, bundan sonra Kürtlüğümüzü ilan etsek, Kürt İslamından bahsetsek, Salahaddin Eyyubi amcası Şirko'ya döner der ki, Laula anne ki ammi la kasa eğer amcam olmasaydın şuraya başını sererdim. Allah Resulüne ayidiyetten başka aidiyet tanımıyorum. Eşhedu ella ilahi illallah ve eşhedu anne Muhammeder Resulullah. Müslüman olmak yeter bana. Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselama ait olmak yeter bana ey şirko. Ey Selçuklu'ya ihanet eden adam, ya iman et ya çekil önümden, indiririm başını. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu kirletmem ben. Adam olun kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağına, bayrağına ihanet etmeyin. Selahaddin Eyyubi'nin çağrısına, Fatih'in, Abdülhamid Han Hazretlerinin emanetine, mirasına, sözüne sadakat gösterin. İslam, Kur'an-ı Kerim sizden ayağa kalkmanızı bekliyor. Ayağa kalkacaksınız, namazla, tekbirle, ümmet ruhuyla ayağa kalkacaksınız. Eğer ayağa kalkarsak, Abdülhamit Han Hazretlerinin yıl önce kırılan kanatları yeniden gerilecek, Kudüs için gerilecek kanatlarınız, Şam için geleceksiniz. Doğu Türkistan için, Muhammed Mürsi'ler için yeniden geleceksiniz kanatlarınızı ve yürüyeceksiniz Sina Çölünde yürürken nasıl Yavuz'un önünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam yürüyordu? İşte o zaman yeniden Allah Resulü Aleyhisselam önünüze geçecek, yol verecek. Welen yajalallahu lil kafiriin alil mu'miniin esbiila. Allah vadin'e hulfetmez kardeşim. Eğer adam olursak bir daha dönemeyecek kafirler, bir daha gelemeyecekler.